Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi e, bugün arkadaşlar Fetih suresinin 14. ayet-i kerimesinden başlayacağız. E, bu ayet-i kerimenin tefsirine e, geçmiş Elmallah Hamdi Yazır Merhum. Ona hiç temas etmemiş. Çünkü 3. kere tekrar olan, yani düşünün daha 14. ayetteyiz 3 kere tekrar edilen bir ifade yine karşımızda. Rabbimiz buyuruyor ki yani bu Kur'an-ı Kerim'de çok çok geçer ama e, benim kanaatim arkadaşlar e, her geçtiği yerde adeta ayrı ve yeni bir anlama bürünen bir ifadedir. Bize e, yani bütün o işte hayattaki hedeflerimizin e, gayretlerimizin efendim değerlerimizin önceliklerimizin e, gerçek yerini hatırlatır ayet-i kerime. Bu e, ve beni çok etkiler her seferinde gerçekten bazen böyle <gülüyor> o ayeti okurken... E, gözyaşlarımı tutamam insanlar da zannediyorlar ki böyle bir şeye üzgünüm yani çünkü ayette bir şey yok hani <gülüyor> bildiğimiz bir şey e, diyorlar öyle düşünüyorlar e, hatta bir defasında öyle dedi hocam bir üzüntünüz var herhalde Allah sabırlar versin falan dedi cemaatten birisi ama ayet çok dehşetli gelir bana her defasında arkadaşlar e, şöyle diyor Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim ve lillahi mulkus semavati vel art göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir ya firüllemen yaşa ve yüzdü bu men yaşa dilediğini bağışlar, dilediğine de azab eder Allah Teala ve kana Allahu Kafur rahima Allah çok bağışlayan kusurları örten gafur isminin anlamı biliyorsunuz ne kadar çok çeşit hata yaparsanız yapın yani günahlarınız ne kadar farklı olursa olsun çok çeşitli çok farklı günahlar işlemiş olursanız olun Allah Teala onların hepsini bağışlayabilir bağışlar eğer isterse ve rahima rahim ismi de biliyorsunuz ee, Cenab-ı Hak'ın rahmetinin iki boyutu vardır arkadaşlar. Bir, e, hak edip etmemesine bakılmaksızın peşinen verilen rahmet. İşte bizim koşulsuz sevgi dediğimiz şey orasıdır. Yani... E, ağaçlardan, kuşlardan işte e, ırmaklardan nehirlerden e, insanlara insanların içinde çeşit çeşit yaşlılara gençlere e, her inançtan, her ırktan her milletten, her seviyeden insana duyacağımız e, sevgi Cenab-ı Hakk'ın Rahman isminin tecellisidir her varlığa yani duyacağımız sevgi çünkü e, Rahman ismi e, tecelli etmesi için o e, varlığın o rahmeti hak edip etmediğine bakmaz Cenab-ı Hak. Herkese bütün zaten var etmesi bir rahmettir başlı başına. E, girmeyelim çok uzun Elmalı Hamdiyazır sayfalarca besmelenin tefsirinde bu Rahman ve Rahim ismini anlatır. E, onları da işledik. Vardır herhalde kayıtlarda. Merak edenler bulabilir. E, Rahim ismi ise size bu peşin verilen merhametin yani şöyle düşünün bir anne babanın çocuğuna baktığı, verdiği emeği düşünün yani. Şöyle kendisi reşit olana kadar, o çocuk reşit olana kadar, şu anda tahmin ediyorum dinleyicilerimizin büyük bir kısmı henüz çocukları küçük olanlar. Yani ne kadar emek verdiğinizi düşünün arkadaşlar. Yani dünyada başka neye bu kadar emek verdiniz? Başka neye bu kadar zaman harcadınız dünyada? Hiçbir karşılıkla Yok yani şu anda elinizde hani şu var tabii bir çocuğu olması duygusu var insanın ben onu çocukken bile anne babalar niye bu kadar işte biz size bu kadar baktık falan diye başımıza kakıyorlar ki onlar da çocuk sahibi olma duygusunu yaşadılar bizim sayemizde diye düşünürdüm böyle içten içe söylemesem bile onlara öyle düşünürdüm. Efendim evet öyle bir karşılığı var ama hani o çocuğun bilinçli bir şekilde verdiği bir karşılık değil bu. Şimdi emek verdiniz, verdiniz, verdiniz, verdiniz sonra o çocuk bilinçli ve kendi seçimleriyle, kendi tercihleriyle hayatını sürdürecek yaşa geldi. O yaştan sonra e, size karşı yani o verilen emeği, verilen eğitimi, verilen işte sevgiyi, şefkati, lütufları, ikramları doğru yolda kullandığını gördüğünüz zaman yani ahlaklı bir insan, imanlı bir insan, hayırsever bir insan, güzel işler yapıyor. Bunu gördüğünüz zaman ona böyle ekstra bir merhamet, ekstra daha çok şeyler vermek ve destek olmak istersiniz. Ee, onu da benim yaşımdaki anne babalar iyi bilir. Yani hani o emeklerinin boşa gitmediğini görmek yani. Ee, i̇şte Cenab-ı Hakk'ın e, kullarına karşı bütün özellikle tabii bilinçli, Varlıklar için söz konusu bu. E, kullarına yaptığı bütün o karşılıksız ihsanlarının e, mukabilinde o kulların e, bu nimetleri hayır yollarında kullanması hayırlı işlerde kullanması neticesinde Cenab-ı Hak onlara ekstra bir e, rahmette daha bulunacak işte o Rahim ismiyle ifade ediliyor. Yani Rahman ismine hak etmek için bir şey yapmanız gerekmiyor. Koşulsuz bir merhamet. Rahim ismi ise koşullu bir merhamet. O yüzden ben sevginin de koşullu ve koşulsuz kısımları olduğunu düşünüyorum. Psikolog arkadaşlarımız ne derlerse desinler ben böyle düşünüyorum yani beni ikna edene kadar birisi. E, koşulsuz olarak peşin sevgi yani bütün insanlara tabii ki kendilerini yani çocuklarımızı insanlardan farklı tutarız, dostlarımızı farklı tutarız. Yani bir hiyerarşi vardır burada ama bize bir şey vermiş olmaları gerekmez. Yani bütün herkese karşı bir sevgi duyarız, minimum sevgi. Ama bunun üstünde birisinin yakınlığını, işte samimiyetini, sevgisini, ilgisini, merhametini, şefkatini, nezaketini, lütuflarını, ihsanlarını gördüğümüz zaman ona ekstra bir sevgi duyarız yani bu Hazreti Yusuf'la babası arasındaki sevgi gibi ya Hazreti Yakup elbette ki bütün çocuklarını seviyordu. Ben zaman zaman okuduğum metinlerde Hazreti Yakup'un işte ayrımcılık yaptığı dolayısıyla böyle neredeyse suçlanır gibi olduğunu görüyorum. O kanaatte değilim ben ayrımcılık yaptığı kanaatinde değilim arkadaşlar bilinçli bir şekilde kendisi Hazreti Yusuf'taki o fevkalade tutumları o güzel ahlakı gördükçe efendim ister, ister ona karşı diğerlerinden farklı bir muhabbet besliyordu. Bu da olması gereken şey. Rahim isminin tecellisi işte. Şimdi neyse Esma-i üzerinde çok durmayalım konumuz o değil. Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Yani mülk dediğinizde aklınıza ne geliyor arkadaşlar? Mülk deyince bizim Türkçe'de böyle mal mülk yani hayatın maddi yönleri aklımıza geliyor. İşte gayrimenkuller falan veya işte paralar pullar geliyor aklımıza. Ee, halbuki mülk her türlü yani burada kastedilen mülk göklerin ve yerin mülke her türlü hükümranlık demek yani kainatta gördüğünüz her şeyin Allah sahibidir biz tabi işte e, dünya nimetlerine çok odaklandığımız zaman işte bunu dediğim gibi az önce gayrimenkuller, ziynetler, altınlar, paralar ne bileyim yani herkesin kendine göre bir zenginlik anlayışı var. Bir şeyler zannediyoruz ama mesela işte bulutların sahibidir Allah. Yağmuru istediği yere yağdırır. Toprağın sahibidir. İstediği yeri bereketli kılar. İstediği yerin altında çok kıymetli madenler var eder. Efendim ne bileyim yani kalplerin sahibidir Allah. Değil mi? Ya muqallib el kulub diye duası var peygamber efendimizin. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin dinin üzere sabit kıl diyor Yani kalplerin sahibidir böyle birden bile e, aklında olmayan bir düşünce geliverir verir mesela kalbine. E, efendim, yani işte aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar, cennetin, mahşerin, dünyanın, kainatın, evrenin sahibidir. Biraz biz böyle din konuşanlar. Ee, Müspet bilimlerindeki gelişmeleri çok takip etmiyoruz maalesef öyle olunca da bu mülk ve melekut meselesini anlatmakta aciz kalıyoruz, yetersiz kalıyoruz diye düşünüyorum. Ee, yani dün e, eski bir habermiş ama ben dün okudum antimadde diye bir e, yani varlık o da bir varlık antimadde diye bir varlığın bulunduğunu işte onun transfer edileceğini transferi için çok özel araçlar e, yapıldığını falan okudum haberde. Sonra neymiş bu antimadde falan diye baktım arkadaşlar bir gramı trilyonlarca dolar bir gramı. Trilyon, trilyon dolarlardan bahsediliyor. Yani düşünün ne gibi zenginlikler var dünyada yani evrende ve bunların hepsinin sahibi Allah. Şimdi böyle bir girişten sonra insan ne bekliyor arkadaşlar? Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir deyince ayetin şöyle devam etmesini bekliyorum ben şahsen mesela. İşte dilediğine verir o mülkü, dilediğine de vermez. O nitekim Ali İmran suresinde var böyle bir ifade. 26-27 olacak ayetler. Tekrar bakayım kontrol edeyim de bu ayet numaralarıyla ben de imtihandayım yani. Her türlü rakamda biraz sıkıntılı hatırlama konusunda. Evet 26-27. Ali İmran 26-27. Orada mesela Cenab-ı Hak ne diyor? E, bize öğretiyor bir duayı. Ullillahümme de ki ey Allah'ım malikel mulki sen mülkün sahibisin. Ey mülkün sahibi olan Allahım, tuğtil mülke menteşa u ve tanzi ol mülke min Sen o mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de çeker alırsın diyor. E bu iki ayet, 26 ve 27. ayetler için Elm Allaham diyezarın aktardığı bir rivayet var. Ben hadis kaynaklarında kontrol etmedim ama tefsirde geçiyor. Peygamber Efendimiz diyor ki her kim bu iki ayeti her namazdan sonra okur ve bu ayetlerle Cenab-ı Hakk'a dua ederse e, günde yetmiş tane isteği verilir bunların en aşağısı günahlarının affıdır denizlerin köpükleri kadar günah işlemiş olsa bile affedilir diyor. Peygamber Efendimiz yani Cenab-ı Hakk'ın gücünü, azametini, e, kudretini bize sahip oluşu. Şimdi bu bize sahip oluşu arkadaşlar neden beni çok etkiliyor? İşte onu böyle içimize sindirdiğimizde, Öyle kendimizle ilgili kararlar alırken bunun sadece kendimizle ilgili olmadığını daha rahat düşünebiliriz yani. Benim çocukluğumda böyle çocukluk yaşlarımda dinlediğim bir vaaz vardı orada bilmiyorum kim yani anlatıyor ama e, teyipten kasetlerle dinlerdik o zaman. E, diyor ki işte bu kadın erkek tokalaşması meselesini anlatıyor bir hoca hocaefendi. Diyor ki ya diyor sen o eli veriyorsun da diyor o el senin mi diyor. İşte malikel mülk bu demek yani bu beden senin mi? Bedenim benim, hayatım benim istediğimi yaparım. İşte bugünkü zihniyet böyle ya arkadaşlar postmodern bakış açısı bu. Bunun arkasında unutmayın sizin bedeninizi de bir ticari mala dönüştürmek isteyen sizin bedeniniz üzerinden azami karlar yapmak isteyen kapitalist zihniyet var arkadaşlar yani ben ahir ömrümde bir e, paranoya demeyelim ama yani böyle bir e, komple teorisi mi dersiniz bilmiyorum her şeyin arkasında onu görmeye başladım yani çünkü bedenim benim işte onu istediğim gibi inşa edeceğim düşünsenize orada nasıl bir süreç var kozmetik efendim bütün o, e, işte o estetik operasyonlar yani onun arkasında çok büyük bir sektör var arkadaşlar ve her seferinde e, tamam oldum demeyecek sana. Yani çünkü sürekli değişiyor trendler, modalar değişiyor. Bir gün tahmin ediyorum ince dudak moda olacak ve herkes bu sefer silikonlarını çıkarttırmak için e, operasyon masalarına yatmaya başlayacak. E, dolayısıyla e, yani bu mülkün sahibinin Allah olduğunu bilincine eriyorsun. Senin bedenin de dahil olmak üzere, senin hayatın dahil olmak üzere her şey. Orada sana, e, bu çok önemli, Nazife Şişman, Allah hayırlı uzun ömürler versin. Kitabının ismi o, çok kıymetli bir kitap. Emanetten Mülke diye bir kitabı var. Yani biz İslam medeniyeti olarak sahip olduğu, insanların sahip olduğunu düşündüğü her şeyi biz emanet bilinciyle bakarken artık onlara biz de mülk bilinciyle bakmaya başladık. Yani benim bedenim, benim kararım. Ben karar veririm diyor. Yani şimdi sizce arkadaşlar yani ben kafamı sıkı sıkı örtmeyi yazın sıcakta kışın ayrı dert yazın ayrı dert yani ben mi karar verdim arkadaşlar? Yani bir düşünün bunun üzerinde. O yüzden bu ayetler çok etkileyicidir bu ifade yani. E, göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Tamam, işte Ali İmran suresinde diyor ki, dilediğine verir, dilediğinden alır. Peki burada nasıl devam ediyor arkadaşlar? O e, ayetin yani ayetteki ifadelerin başı sonu da çok kıymetli. Devamında diyor ki, yahu firuliman yasha o ve yu bu men yasha. Yani o mülkten gözümüzün önüne neyi çıkardı arkadaşlar? Gufran ve azabı çıkardı. Yani işte dilediğine zenginlik verir dile, diyebilirdi, dilediğine sıhhat verir diyebilirdi, dilediğine mutluluk verir. Yani mülkten ne anlıyorsunuz işte? Dilediğine makam mevki verir diyebilirdi, her şey diyebilirdi. Mülkten ne anlıyorsunuz? Yani en büyük mülkün veya da en büyük saltanatın, hani Türkçe'de daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. En büyük saltanatın, en büyük lütfun gufran olduğunu hatırlatıyor bize bu ifade. Yani Allah Teala... <gülüyor> mülkün sahibidir yani her şey onun kuludur Azap ederse ve bağışlarsa senin diyeceğin bir şey var mı ona yani <gülüyor> bazıları sizi tenzih ederim ee, bazıları böyle e, işte az önce söyledim ya peygamber efendimiz diyor işte denizlerin köpükleri kadar da olsa günahları affolur her namazdan sonra bunu okuyanın diyor mesela beş vakit namazdan sonra bazıları ya bu kadar kolay mı diyor cennete girmek bu kadar kolay mı affedilmek İşte bir şeyi okuyorsun hemen bütün günahların affoluyor falan yani affederse Allah sana ne düşer yani. Yani kul onun, cennet onun, af onun, bütün yetkiler onun elinde. Arkadaşlar Malik Yevmiddin o demektir kıyamet günü. Bütün yetkiler şu anda da bütün yetkiler Allah'ın elindedir. Bize emaneten vermiştir işte emanet bilincinden kastım o. Ee, bileceğiz yani bu bize geçici olarak verildi. Bu beden geçici olarak ve hesabını vereceğiz. Yani kaşımıza gözümüze yüzümüze elimize ayağımıza yaptığımız şeylerin bedenimize çektirdiğimiz eziyetlerin arkadaşlar bu hadi biraz daha benim gibiler için moral olsun bazıları da düşünsünler. Yani bir insanın arkadaşlar sağlığı için gerekli olmayan. Sırf güzellik kaygısıyla sırf bize böyle dayatıldığı için arkadaşlar ve beden yapısı da ona uygun olmadığı halde yani 36 beden olabilmek için hayatı boyunca kendisine çile çektirmesinin hesabını vermeyecek mi allah Teala Teala'ya? Sürekli halsiz yaşıyor insanlar. Yani bir bakıyorum gençlere sürekli hepsi yorgun, hepsi halsiz. Neden dedim epey oluyor. Bir dostum dedi ki şey gibi düşün dedi onlar sürekli or biz oruçluyken nasıl oluyoruz onlar hep öyle çünkü sürekli açlar dedi. Bu, bu bir işkence arkadaşlar insanın kendisine yaptığı bir işkence bu. Yani çok boyutlu bu ifade bu ayet kelime böyle peş peşe gelmesi 14 ayetin içerisinde 3 defa geçmesi. Hiç boşuna değil e, bu kadar mühim bir hadise anlatılırken e, peygamber efendimizin hayatında sallallahu aleyhi ve sellem dönüm noktası olan bir hadise anlatılırken e, bu ifadenin böyle üç kere aralıklarla geçmesi boşuna değil. Yani bu beynimizle oynamalarına izin vermeyin arkadaşlar beynimiz bizim diyorsanız da izin vermeyin. Beynimiz Allah'ın diyorsanız da izin vermeyin yani ancak beynimiz onların diyorsanız evet ona diyeceğim bir şey yok gönüllü kölelik yani beynimizi biz verdik biz nasıl isterlerse öyle düşünmelerine razıyız öyle düşünmeye razıyız diyorsanız gönüllü bir köleliktir bu <gülüyor> yapacak bir şey yok yani böyle bir insanı tecahülü Arif şey mi? ne deniyordu buna cehli mürekkep deniyor eski tabirle yani hem bilmiyor hem bilmediğini bilmiyor. Hem kendine kötülük ediyor hem yaptığı kötülüğün de farkında değil. Bu kötülüğün en e, feci derecesidir arkadaşlar. Yaptığının kötülük olduğunun farkında olmamak yani. Elhasıl yani Elmalı diye Yazır işte tekrar olduğu için merhum muhtemelen geçmiş. Zaten tefsirinin sonlar, e, ortalarında bu e, geçmeleri çok yapıyor. E, fakat ben tekrar değinmek istedim. Ee, Cenab-ı Hak arkadaşlar bütün bu hükümranlığı hükümranlığa sahip oluşunu e, neyle açıkladı? Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder ve öyle bir şey ki yani küçücük bir hayırdan dolayı küçücük bir iyilikten dolayı günah, bütün günahları affolanların hikayeleri anlatıldığı gibi e, bize basit gelen, kulağımıza basit gelen bir hatadan dolayı cehennemi boylayanların da hikayeleri anlatılıyor. Böyle bir <gülüyor> trajik, e, trajik demeyelim nasıl Ger gerilimli bir noktadayız biz Müslümanlar olarak hatta bazı Hristiyanların siz bu gerilimle nasıl yaşıyorsunuz diye sorduklarına e, şahit oldum yani e, sormuşlar bizim e, tanıdıklarımıza ahbaplarımıza niye çünkü onların kafası rahat arkadaşlar Hazreti İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyorsan yani Hazreti İsa'ya inanıyorsanız siz zaten cennetliksiniz. İşte biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresine geçiyor. Yahudiler dediler ki biz cennetliyiz. Hristiyanlar da dediler ki biz cennetliyiz. Yahudiler de zaten Tanrı'nın seçkin kulları olduklarına ve cennetin onların olduğunu düşünüyorlar. Ve cennet cennete teşvik eden hiçbir şey yok onların dinine, inanç sistemlerinde. Niye? Çünkü zaten cennetlikler. Yani cennet için çalışmaları gerekmiyor. Yahudi doğmakla zaten onlar cennetlikler. Onların dünya için çalışmaları gerekiyor. <gülüyor> Biz ise arkadaşlar dünyadaki durumumuzla çalışmamıza bağlı ahiretteki durumumuzla çalışmamıza bağlı yani bu kadar rasyonel başka bir inanç var mı bilmiyorum yeryüzünde. Ama e, öyle ifadeler öyle rivayetler var ki bunların hepsini okuduğunuzda hani içiniz hem e, ya ne olacak cennetlik olmak kolay diye geliyor insana hani ne var her namazdan sonra şunları bir defa tabii her namazdan ifadesini de altını çizmek istiyorum 5 vakit namaz kılana olmuş müjde yani. Efendim ya her akşam işte Yasin suresi okuyana peygamberimizin böyle müjdeleri var. Bunun gibi yani kolay ya işte bir köpeğe su vermiş mesela bir kadın kötü yoldaki bir kadın işte cennetlik olmuş. Yani bir hayvanı suladığında cennetlik oluyorsun mesela gibi böyle ifadeler müjdeler var. Ama bir taraftan da işte mesela peygamber efendimizle birlikte bir sefere katılmış bir genç. Dönüşte Medine'ye dönüşlerinde annesi karşılamaya çıkıyor orduyu o gencin annesi. Bakıyor ki oğlu gelenler arasında yok. Anlıyor ki e, şehit olmuş. İşte orada dövünmeye ağlamaya başlıyor işte ama bir şiirsel ifadeler ağıt yakıyor diyelim. E, i̇şte ne mutlu sana peygamberin yanında savaşırken şehit oldum falan gibi böyle ifadeler kullanıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki ona ne biliyorsun belki lüzumsuz bir söz söylemiştir diyor. Yani nasıl emin olabiliyorsun şehit olduğuna. Oradaki lüzumsuz sözden kasıt yani insanın şehit mertebesine gitmesine engel olacak bir söz. İşte görecekler benim nasıl kahramanca savaştığımı ya da görecekler ben intikamımı nasıl alıyorum falan gibi laflar ettiyse o tabii Allah yolunda değil de kendisini göstermek için. E, savaşmış olacağı için e, şehit olmayacaktır e, onu demek istiyor peygamber efendimiz muhtemelen ama yine de yani bir söylediğin sözle böyle cehenneme gidebilir insan e, biliyorsunuz e, bütün İslam'ı böyle derece derece anlattığı bir hadis şerifi var peygamber efendimiz inşallah onu bir gün bulur size tamamını aktarırım ee, en sonunda diyor ki işte bütün bunları başarabilmen için diyor dilini gösteriyor sahabeye buna sahip ol diyor. Diline sahip ol bunları başarmak istiyorsan diyor. Ee, sahabe diyor ki ya Resulallah biz e, dilimiz yani her şeyi konuşuruz diyor aklımıza gelenleri diyor. Yani böyle dilimiz rastgele söylediklerimiz için de mi hesap vereceğiz diyor. Peygamber Efendimiz diyor ki <gülüyor> seni yüzüstü cehenneme sürükleyecek olan dilinden başka bir şey değildir diyor. Onun için bazen de böyle basit bir söz yüzünden farkına varmadan söylediğimiz rastgele bir söz yüzünden de azap göreceğimize dair ifadeler var. Dolayısıyla gerilimli bir yol yani. Hani neyle, nereden kazanacağın da belli değil, neyle kaybedeceğin de belli değil. Son nefese kadar e, hep dikkat ve teyakkuz e, üzere yaşamak gerekiyor e, inancımıza göre. Arkadaşlar dolayısıyla... Ee, bu ifadenin inşallah yeterince üstünde durmuşumdur ee, mülkün Cenab-ı Hak katında mülkün ne demek olduğunu e, efendim e, dünyaya nasıl baktığını yani şöyle düşünün Leibniz'un diye de çok ifade geçiyor ya dünya hayatı ile ilgili arkadaşlar. Ee, dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir diyor. İşte çocuklarınız vardır veya işte misafir çocuklar da gelir yaşıt birkaç çocuk. Onlara böyle bir oyun kurarsınız, oyuncakları çıkarırsınız falan bir odayı verirsiniz onlara. Orada böyle aralarında e, tartışma çıkar. İşte bazen güzel güzel oynarlar, bazen kavga ederler, bazen küserler. Hani gelirler size şikayet ederler birbirlerini falan nasıl bakıyorsunuz? onlara arkadaşlar orada olan bir aslında orada da bir dünya var işte Cenab-ı Hakk'ın dünyaya bakışı ondan da şey yani onu ancak kıyaslamak için kullanabiliriz bu örneği çünkü sonuçta Onların sadece yaşı küçük, onlar da insan, biz de insanız. Ama Cenab-ı Hak yaratıcı yani. Ve bizim bu birbirimizle mücadelelerimize, taht kavgalarına, işte bir takım savaşlara, dünyada olan bitene e, nasıl bakıyor allah Teala? Yaptığımız mücadelelere, e, Cenab-ı bize lütfettiklerini düşünün arkadaşlar. Şu anda bu dersi e, takip edebiliyorsak, dinleyebiliyorsak belli teknolojik imkanlarımız var demektir. İşte e, aklımız e, nispeten de olsa rahat, yani şu an öldürülmekten korkmuyoruz şu an bir cenazemiz yok bunu dinleyebildiğimize göre efendim ne bileyim zekiyiz iyi kötü anlayabiliyoruz idrak kabiliyetimiz var e, imanımız var yani demektir e, dolayısıyla bunlar asıl nimetlerdir arkadaşlar ve Allah Teala işte bu verdiği bize verdiği nimetleri e, nerede kullandığımıza bakıyor hiç ne, ne giydiğimize ne yediğimize nasıl yaşadığımıza nerede oturduğumuza hiçbir önemi yok arkadaşlar Allah katında Peygamber. Efendimiz diyor ki Cenab-ı Hakk'ın nazarında dünyanın sivrisinek kanadı kadar değeri olsaydı ondan bir kafire bir yudumsu bile vermezdi diyor. Böyle deyince bazı böyle bu işe çok gönlünü kaptıran çok ihlaslı kardeşlerimiz var. Ee, tabii böyle ifadelere de çok güzel inanıyorlar bizden daha sağlam inanıyorlar ve hemen hop diye sonuca gidiyorlar ve diyorlar ki tamam işte dünyanın bir önemi yok o zaman dünya için çalışmanın da bir anlamı yok yani bu emekler bu çalışmalar şey yok sınav kazanacağım yok şu mesleğe gireceğim falan yok bu işi işte çalışacağım günde 8 saat 10 saat yani çok anlamsız değil mi önemli olan zaten Allah'ın rızasını kazanmak diyorlar ama işte orada şeytan bize bir oyun oynuyor arkadaşlar ee, şeytan bizi saf dışı bırakmak istiyor dünya e, liderliğinde diyelim e, dünyada işte hakim olma konusunda bizi saf dışı bırakmak istiyor e, imanımızdan vazgeçtiremeyecekse veyahut da tembellik gibi işte böyle şeylere bizi sürükleyemeyecekse ya bunların önemi yok Allah katında diyor sen diyor namazını kıl tesbihini çek işte bizi kenar bakın pasifize ediyor bizi yarıştan koparıyor Anlatabildim mi? Ben şöyle düşünüyorum. Evet dünyanın Allah katında bir önemi yok. Hiçbir önemi yok yani. Sadece orada kalırsan. Sadece dünyalıkla meşgul olma düzeyinde kalırsan. Allah katındaki başarılara, yakınlıklara, Allah katındaki makamlara, mevkilere gözünü dikmişsen bil ki onu da dünyalıklarla yapacaksın yani. Ya sadaka vererek ya Müslümanların e, iyileşmesi için durumların iyileşmesi için çalışarak e, ellerinden tutarak çünkü fakirlik neredeyse küfür olacaktı diyor Peygamber Efendimiz. Yani insanların böyle Allah'a isyan edecek derecede çaresiz e, böyle dertleriyle baş başa terk edilmeyeceği bir dünya kurmak için de güçlü olman gerekiyor. E, yalnız işte orada yolda kaybetmemek lazım. Yani o da tahsihi niyetle mümkün. Sürekli niyetlerimizi ben niçin çalışıyorum? Ben niçin para kazanıyorum? Ben mesela ben niçin anlatıyorum? Bunu sürekli düşünmemiz lazım arkadaşlar. Hatta geçen de bir genç arkadaşa sordum. Genç demeyelim yani e, gençliğin <gülüyor> biraz yetişkinlik döneminde. E, bir 30, 30 yaşların başlarında bir arkadaşa sordum. E, dedim ki çok ciddi bir soruydu benim için yani keşke elimden gelse bütün insanlarla çok ciddi bir şekilde yani tanıdığım herkesle bu konuyu konuşmak isterim böyle yani bir yarım saat en azından. Yani dünyada olup bitenler karşısında senin planın ne? Ne yapmak istiyorsun yani? Hani tamam çok cüzi bir şey belki yani mikron düzeyinde yani hani milim bile değil milimetrenin bilmem kaç binde biri kadar olsun. Sen ne yapmak istiyorsun bu dünyayı düzeltmek için? Veya buradaki işte bu zulmü engellemek, haksızlıkları engellemek ya da işte dünyanın daha iyi bir yer olması, iyilerin kazanması için, iyiliğin galip gelmesi için, hayrın, hasenatın e, insanlara güzel gelmesi için. Senin planın ne yani? Senin kendi hayatında bu hedefe nasıl bir katkın olacak? E, hiçbir şeyi değiştiremeyiz biz hocam falan dedi ben katılmıyorum buna arkadaşlar sonra döndü hocam bu çok iyi bir soruydu üzerinde düşünüyorum falan dedi <Gülüyor> Bence hepimiz bunun üzerinde düşünmeliyiz arkadaşlar. Bunu yapmak için illa büyük mevkilere gelmemiz gerekmiyor. Yani bir ev hanımının da, ev hanımını küçümsemiyorum bu arada sakın öyle anlaşılmasın. Bir iş portacının da, bir seyyar satıcının da, ne bileyim bir, bir hayata yeni başlayan bir gencin de yapabilecekleri olduğunu düşünüyorum. Yani yapması gereken şeyler, atması gereken bir adım. Sonuç değil bakın, sonuca odaklanmayın. Ee, süreç açısından e, bakın. Pekala hiç olmazsa <gülüyor> Elmanın tefsirinden bir ayet olsun. Şöyle mealen olsun okuyalım. 15. ayette şimdi münafıklardan bahsediyor arkadaşlar. Eee seyyabul muhallefun. Savaştan geri kalanlar diyecekler ki yani yine o zikrolunan Arap, yukarıda geçen bedeviler, yukarıda zikri geçen bedevilerden bir grup Peygamber Efendimiz onları davet ettiği halde bu Umre yolculuğuna, onlar onu tehlikeli görüp Mekke ile Kureyş'le aralarını bozmak istemedikleri için tamamen dünyevi sebeplerle yani çeşitli bahaneler uydurarak Peygamber Efendimiz'in o davetine katılmadılar. İşte o geri kalanlar, muhalef geri kalan yani halef, arkada kalanlar, o zikrolunan bedeviler diyecekler ki, اِذَنْ تَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَا لِتَهُدُوهَا ee, ne zaman ki ganimet kazanı, kazanılacak bir duruma geleceksiniz size diyecekler ki izin verin biz de sizinle birlikte gelelim. bir nettebiakum devamında ayetin devamında. Yani meali şu savaştan geri bırakılanlar siz ganimetleri almaya giderken bırakın biz de sizinle gelelim diyecekler. Ee, rivayet olunur ki Allah Teala peygamberine Hayber gazasını emreleyip yani bu olaydan epey sonra arkadaşlar. Hudeybiye'den sonra Hudeybiye ile Mekke'nin fethi arasında gerçekleşiyor Hayber'in fethi. Hayber Arap Yarımadası'nda e, çok kıymetli bir nasıl diyelim? Me makam mevki. E, güçlü bir kale. Yahudiler oraya yerleşmişler, çok sulak ve verimli bir arazisi var, arazileri var o kalenin etrafında ve e, içeriye o kadar e, depolamışlar ki erzak, silah vesaire hani hiç kimsenin orayı fethedemeyeceği kanaatindeler. E, tarihçiler der ki, ben de e, merhum Muhammed e, Hamidullah'ın e, İslam peygamberi kitabından okuduğum kadarıyla hatırlıyorum. Tarihçiler diyorlar ki peygamber efendimizin Hudeybiye'de, Kureyş'in bütün şartlarını kabul etmesinin temeli, e, temel sebebi e, Hayber'le arasında kimsenin kalmaması. Yani Hayber'i Arap Yarımadası'nda yalnız bırakıp, müttefiksiz bırakıp, Kureyş'le çünkü kendisi saldırmazlık anlaşması imzaladı. Hayber'e saldırdığında, saldırmak kelimesi yakışmıyor Peygamber Efendimiz'e, e, Hayber'i fethetmeye gittiğinde yani Hayber yalnız kalsın. Kureş Kureyş onları savunamasın. Çünkü peygamberimizle anlaşmalı oldukları için. Amacı buydu. Hayber'i fethetmekti amacı. Ve bunu başarmak için, Kureşi kendi yanına çekebilmek için veya en azından tarafsız yapabilmek için Hudeybiye'de bütün onların istediği tavizleri gözünü kırpmadan peygamber efendimiz verdi. Hani çok amiyane tabirle kaz gelecek yerden tavuğu esirgemedi. Tabi kazı da göremediler. Onlar tavuğa odaklandılar. Arkadaşlar Müslümanlar da öyle. Müslümanlar da Peygamber Efendimiz'i değil mi ee, eleştirdiler demeyelim de yani hayret ettiler nasıl böyle biz taviz veriyoruz bu Kureyşlilere diye böyle çok e, şiddetli ifadeler kullandılar Peygamber Efendimiz'e karşı hani şok yaşadılar ee, Kureyşliler de böyle şunu da istiyoruz bunu da istiyoruz bunu da istiyoruz diye böyle böyle çok komik ergence böyle çok duygusal arkadaşlar hiç siyasi uzun vadeli siyasi hedefleri göz, göz önünde bulundurmayan e, bir takım taleplerde bulundular. Peygamber Efendimiz onların hepsini istediklerini verdi çünkü kendisinin çok uzun vadeli ve çok ciddi bir hedefi var inşallah anlatabiliyorumdur ee, işte o fetih nasip olduğunda peygamber efendimize o arap arap diyecekler diyor bak haber veriyor Kur'an'ken bir defa büyük bir fetih ve ganimet geldiğini anlıyoruz buradan geleceğini yani seyqul mukallifone idan talaktum ilame ganime siz bir takım ganimetlere ulaştığınızda o Arabiler o şimdi sizinle gelmeyen geri kalan o bedeviler diyecekler ki verun bir akım izin verin biz de sizinle birlikte gelelim çünkü orada çok ganimet var ama Mekke'ye umreye gelmek istemediler çünkü orada ganimet yok risk var arkadaşlar münafıkların ee, en önemli alametlerinden birisi çok alameti sayılıyor kuran Kerim'de en önemli alametlerinden birisi risk olan yerde yanınızda olmazlar kazanım olan yerde yanınızda olurlar yani risk ihtimali yüksek olan yerde onları göremezsiniz kazanım ihtimali yüksek olan yerde onlar hep böyle etrafınızda olurlar yanınızda olurlar bu açıdan e, ben e, gerek kişisel dostluklarda Arkadaşlar e, gerekse özellikle tabi burada anlatılan siyasi meseleler yani siyasi askeri burada çok ciddi bir siyasi askeri uluslararası ilişkilerle ilgili kurallar zikrediliyor aslında şu anda burada. Efendim bu gibi meselelerde böyle zor günlerde riskli durumlarda elini taşın altına koymayan böyle ıslık çalan hiç seni duymuyormuş gibi yapan e, insanlarla e, efendim kar paylaşımı da yapmamamız gerektiği kanaatindeyim ait gelmeden anladığım kadarıyla ama tabii benim aklım politikaya ermez onu yine büyüklerimiz bilirler yani inşallah bunları da dikkate alıyorlardır eee Allah Teala Peygamberine Hayber gazasını emreyleyip fethini vaat buyurmuş ve oraya giderken o Arabiilerin şöyle diyeceklerini de haber vermiş ve öyle de olmuş. Evvel gitmediklerine pişman olarak o Arabiiler o vakit diyecekler ki veruna netbi akun bırakın bizim size ittiba edelim ardınızca gelelim. Böyle demekle yürüdüğün en yübeddilu kelam Allah ayet kelimenin devamında. Böyle diyerek onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isteyecekler. Çünkü Allah Teala o ganimetleri bilhassa de bulunanlara vaat etmişken yani Hayber'in Haybere kimler katılacak Hudeydiyye'ye gelenler. Burası anlaşılıyor mu arkadaşlar? Yani seninle birlikte risk alanlar sen ödül bir ödül alacağın zaman o risk alanları yanında tutuyor. O risk alanları yanında tut. Risk almaktan kaçınanları oraya orada aranıza sokma diyor. Ee, Allah o nimetleri Hudeybiye'de bulunanlara vaat etmişken onlara iştirak etmeye kalkışarak yani Hudeybiye'ye katılmadıkları halde Haybere gelmeye kalkışarak Allah'ın bu sözünü değiştirmek isteyecekler. Ul'deki onlara bir tebiuna. Siz bize asla ittiba etmeyeceksiniz. Yani biz o ganimetlere giderken Asla arkamızdan gelmeyin. Kezerikum qale Allahu bundan evvel yani siz ittibaya hazırlanmadan evvel Hudeybiye dönüşünde Allah hakkınızda böyle söyledi. Yani Allah sizi Hudeybiye'den dönerken Cenab-ı Peygamberine bir fetih müjdeliyor. Hayber'in fetihini müjdeliyor, ganimetler müjdeliyor ve diyor ki şu anda yanında olmayanları oraya almayacaksın. Diyor. Allah böyle söyledi dolayısıyla asla bize katılmayacaksınız de onlara. Burada şimdi şu da var arkadaşlar. Şimdi düşünün bu münafıklar böyle çok ağızları laf yapan insanlar arkadaşlar münafikun suresine bakarsanız orada nasıl anlatıldıklarını göreceksiniz yani bunlar politikadan anlar işte Adap usul bilir Arabi olanları demiyorum ama yani özellikle Medine'dekiler böyle çok politik insanlar ve onlara açıkça diyeceksin ki diyor ayet-i hayır siz bizimle gelmeyeceksiniz çünkü siz Hudeybiye'ye gelmediniz şimdi birini düşünün biz bireysel ilişkilerimizi düşünelim arkadaşlar birini düşünün yani kötü gününde yanında yok işte yardım istiyorsun e, duymazlıktan geliyor falan ondan sonra sonra böyle bir e, refah zamanı veya bir seyahat bir gizli neyse işte ben de geleceğim diyor. Diyeceksin gidiyor diyor ona yani siz öyle değin diye söylemiyorum bunu yanlış anlamayın sadece buradaki durumu anlatmak için söylüyorum. Ona diyeceksin ki hayır sen bugün gelmiyorsun çünkü sen o gün çağırdığımızda gelmedin diyeceksin istiyor. Şimdi bunu diyebilmek de mesela benim benim açımdan şahsen yani adamın yüzüne karşı nasıl bunu diyeceğim diye düşünüyorum mesela ben şahsen. Demek ki bazen arkadaşlar e, karşımızdaki insana bugün psikologlar öyle diyorlar ya en azından bize nasıl hissettirdiğini söylemek lazım. Sen o gün yanımızda değildin bu gezi mesela gezi olsun bu gezi o gün beraber olduklarımızla birlikte yapılacak yani diyelim ki Allah korusun bir kaza geçirdiniz o kaza sırasında size birileri çok destek oldu yanınızda oldu sizin de bir gün feraha çıktınız onlara bir ödül e, ter, düzenlediniz mesela bir arkadaş grubunuz diyelim ki onları bir seyahate götürüyorsunuz geziye götürüyorsunuz uyduruyorum tamamen yani şimdi o gün da, telefon ettiğiniz yardım istediğiniz halde yanınıza gelmeyen biri ben de sizin gruptanım diyor ben de geleceğim bu geziye diyor anlatabildim mi? O gün işte ona diyebilecek misiniz? Hayır sen gelemezsin çünkü bu gezi sadece o gün benim yanımda olanlar içinde. Demek de zor yani ve bu Peygamber Efendimiz'in ahlakı için de çok zor. O böyle insanların yüzüne karşı bir şey demek de çok zorlanıyor. Yani çok iyi anlıyorum ben, ee, anladığımı düşünüyorum ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok nazik bir insan, kimseyi kırmak istemiyor, utandırmak istemiyor, mahcup etmek istemiyor. Pek çok ayet o yüzden iniyor yani Kur'an o yüzden böyle biraz da dam dam dan'dır yani Peygamber Efendimiz söyleyemediği için pek çok şeyi. Ee, sen siz böyle deyince onlar diyecekler ki fesequlü ne bel tahsudu nena. Hayır siz bizi kıskanıyorsunuz. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunlar böyledir arkadaşlar. Hem suçludur hem güçlüdür. Yani kendisi kabahatlidir ama seni kabahatli duruma düşür. Birden bire aha ne oldu şimdi bu suç nasıl bana kaldı dersiniz yani. Siz bizi kıskanıyorsunuz. Bize ganimetle iştirak etmemizi, sizi iştirak etmemizi istemiyorsunuz diyecekler. Belkanu la yafkahuna illa qalila. Hayır. Belkanu la yafkahuna. Onlarda derin anlayış yok. ince anlayış yok. Illa <gülüyor> qalila. Ancak pek az bir anlayışları var. Kafaları çok az çalışıyor diyor Cenab-ı onlar için. Aslında burada kafadan bahsedilmiyor. fıkıf kelimesi geçiyor. Derin kavrayış demek. Onlarda derin kavrayış, tahlil, ya biz o zaman böyle yaptık falan. Kendi e, davranışları üzerinde düşünme. Bakın bütün varlık aleminde derler filozofların bazıları. insanı hayvandan ayıran bir nitelik olarak sadece insana mahsus. Bütün varlık aleminde sadece insana mahsus bir niteliktir. Kendi davranışları üzerinde düşünmek. Kendi düşün düşünceleri üzerinde düşünmek. Ya ben o zaman şöyle düşünmüştüm, çıkarcı davranmıştım. Doğru bak şimdi haklı falan. Bunu bile yapamıyorlar yani. Bu düşün bu kendi kendi söyledikleri, kendi düşünceleri üzerinde bile düşünemiyorlar. Yani meselenin fıkhını, ledünniyatını anlayacak bir halde değiller. Ancak dünyaya müteallik az bir anlayışları var. Öyle olunca da ganimet denince gelmek isterler. De o ganimete ne ile, ne hak ile erilir, peygambere karşı nasıl idareyi kelam edilir, nasıl konuşulur bilmezler. Cehalet ile haset ediyorsunuz derler. Tehkid-i nefi suretinde yani kesinlikle olumsuz bir gelecek silgısı olan, Len ifadesinin gelmesi bu len oyna. asla bize tabi olmayacaksınız men'i ebedi olmadığına ve ganimete ermek hakkı ancak Allah yolunda çarpışmakla hasıl olacağına tembih ile istikbaldeki vukuatı e, ihbar sadedinde buyruluyor ki deyip 16. ayete geçmiş. Burada kalalım arkadaşlar 16. ayetten devam ederiz inşallah. Thank you.